Kardeşlerim, Okteren Müdürlükler. Bir bayram sabahında birlikteyiz. Arakan'dan mağarına kadar gün içerisinde sağ sağ on binler, yüz binler, milyonlar canan hakkın huzuruna çıkacaklar. Bugün bayrağı çocuklar bir gün öncesinden aldıkları, alabildikleri elbiselerini Sabaha kadar başucunda ucunda saklanmışlar, sabah onların üzerlerini almışlar. Kimi camiye gelmiş, kimi birazdan sokağa çıkacaklar. Büyükleriyle görüşecekler, onların ellerini öpüp hayır dualarını alacaklar. Arakan'da, çadırda yaşayan çocuklar da, belki yeni elbise alamadılar, fakat bir derinin kenarında onların annelerinde elbiselerinin kadı. Onlar da bugün bayram sabahındalar. Bugün bayram, yaşlılar onların evsini hiç olmadığı kadar bugün ziyaret edilecek. Çocuklar gelecek, çocukları gelecek, bugün hiç olmadığı kadar onların zilleti çalınacak. Onlar hayır dua edecekler. Bugün bayram, babaların Oğulları, kızları uzak memleketlerden bayram diye onları ziyarete, onların hayal dualarını almaya gelecekler. Bugün bayram, hastalar, kimi kimsesi olmayanlar, onlar da hep kapıları, gözleri kapıda olacaklar. Bugün kim gelecek diye onu imtiza edecekler. Tam bir ay, imsaktan yüftara kadar ruhumuzu imanın, İslam'ın kalıbına koydunuz. Ona yeni bir şekil ver, şimdi milyonlar, on milyonlar bayram sabahında Cenab-ı Hak'tan beratlarını alacaklar. Nasıl bir Müslüman oldu? Oruç bizi nasıl bir noktaya getirdi? Bir anlamda bayram, ehli iman için mezuniyet olacak. Bugün bayram, şu kadar zamandır birbirine bakmayanlar, gördüğü zaman yolunu çevirenler, Allah'ın bir selamını çok görenler, o arkadaşlarıyla, dostlarıyla karşılaştıklarında Esselamu Aleyküm diyecekler, ellerini uzatacaklar. Selam verirken bugün bayram benden sana zarar gelmez. Fitneyi de, nefneti de, öfkeyi de ayağımın altına aldım. Bugün bayram Melih'in belinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatu ve selam gün bayram, her şeyi Allah Azze ve Celle'ye havale etmenin günü ve cun-u idadullahi izvana Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a kulak verip kucaklaşma günü وَلَا يَحِلُّ الْمُسْلِمِينَ هَنْ يَكْجُرَ أَخَالُ فَوْكَ فَلَائَةٍ buyurdular ki, üç günden fazla Müslüman, Müslümana sırtını çeviremez onun hatırına onun evine Lebbet ya Rasulallah'i gördüğüm her müslümana elini uzatabilme yürüdü. Kardeşlerim, bugün bayram Allah Resulü Aleyhisselatü selam buyuruyorlar ki İmam Müslim rivayet ediyor. Birisi elinden çıkar karşı köye, öteki mahalle evine, Orada bir kardeşi var, onu ziyaret edecek, bayram diye. Melekler de onları izlerler. cenab kardeşleri Hak kardeşlerini, akrabalarını, yakınlarını ziyarete gidenlerin yollarına فَاَنْسَدَ de عَلَى مَدْ رَجَتِهِ Melekler gönderir yol boylarına. Belki gözlerinizle görmezsiniz ama kalbiniz bugün o meleklerle dolaşacak. Melek sorar, sorar onun ruhaniyetine, Nereye gidiyorsun? Kardeşimi ziyarete, halamı, teycemi, dayını ziyarete gidiyorum diyecek. Peki neden gidiyorsun? Onun yanında bir işin mi var? Sana keser mi verecek? Sana dünyanın bir şey mi verecek? Onu almaya mı gidiyorsun? Hayır. Bugün bayram onu Allah'ın zası için ziyaret edip duasını almaya gidiyorduk dediği zaman. Melek söze şöyle devam. ''İnni Rasûlullâhi İleyhi'' ''Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim.'' cenab Hak sana şunu iletmeni bana tevkin etti. Madem sen bugün el el dolaşacak, mahalle mahalle kardeşlerini arkadaşlarını arayıp onların hayır duası kalacak <gülüyor> gayranlarını tevkin <gülüyor> Madem, Allah Azze Celle seni sevdiğimi, senden ebediyyel ebed razı olduğunu bildirmek için beni görevlendirdi. Bugün bayram, hastaları ziyaret edeceksiniz. <gülüyor> hani hastalar, kimi yataktadır, gözleri kapıladır onları, kalkamıyor birisi gelse, kapıyı açsa, bana yardım etse, belki şöyle bir yardım bekleyecektir, hani iki kelam etse, iki cümle etse, sözleriyle bir rahatlarsa uzun boyu belki onların yanında oturmak, onların sağlığına zarar verecek. Ama siz gidiyorsunuz Allah rızası için onları ziyaret ediyorsunuz. Hz. Muhammed aleyhissalatü ve selam buyuruyorlar ki a'idul meriydi fi tarihtil cenne hatta yer <gülüyor> bugün hasta ziyaret edenler, gidene kadar ya orada kalana kadar cennetin yollarında olacaklar. Neden hasta ziyaret edenler cennetin yollarında olur? Hani bugün yine bayram ziyaretleri olacak, bayram görüşmeleri olacak. Belki onlarca, yüzlerce insan kuyruğa girecekler. Biri beni görsün ya da ben birini göreyim diye. O birilerinin belki makamları var. Oradadırlar diye onları ziyaret gidecekler. Onlar onlardır diye değil, onlar bir yerde diyor onlar ziyaret edilecek. Yani oralarda dün dediği bir takım hasretler var ama birisi hasta, yatakta, gücü yok, kuvveti yok, makamı yok, parası yok, hiçbir şey yok. Siz çıkıyorsunuz, şu kadar mesele kat ediyorsunuz, onun yanına gidiyorsunuz. Tek bir şey için Allah'ın rızasına adına gidiyorsunuz. Cenab-ı o kapılarda yüzlerce kişi bekliyor. Allah onlara nazar kılmıyor. Ama kim garip birisini ziyaret edebilmek için şu kadar mersele dikkat ediyorsa gidene kadar gelemeye kadar melekler alayı alayı ona refakat edecekler. Ona hayır dua edecekler. Bugün bayram, kapımıza gelecekler. Belki isteyecekler Belki onların yüzü geçmeyecek, evlerini açamayacaklar size. İzzetleri kulağın yer olacak. İmam Rüsten'in ibadeti diyor. Ayşe Hanım'ı iznak ediyor radıyallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın evimize geliyor. Yanında iki tane küçük kız çocuğu var. <gülüyor> Onları işaret eder. Eve gittim, ağamlara döndüm. Peygamber aleyhisselamın evinde o gün sadece üç tane kutma var. فَاتْعَمْتُ عَلَى فَلَا تَمَرَى tane kurmayı o kadına ikram etti. İki tanesini yanında getirdiği yavrularına takdim etti. Üçüncüyü ağzına getiriyordu ki yavruları kendi kurmalarını yiyince ellerini anne elinin elindeki kurmaya uzattılar. Kim bilir belki kaç gündür midelerini bir şey indirmemişlerdi. Anne kaktan, ratata, kurmasını ikiye döndü. İki tane yavrusuna yarın yarım takdim etti. Sonra ayrılıp gider kadın Allah Resulü eve gelince Aişe annemiz o kadınla çok etkilenir. Efendimiz Aleyhisselam'a anlatır. Hz. Muhammed Aleyhisselam buyururlar ki اَعْتَقَ biha بِهَا Allah Azze ve Celle o anneye kurmasını ikiye bölüp üçüncüsünü de onlara takdim etti diye bu amelinden dolayı o kadını cehennemin azabından azap etmişti Şimdi belki anneler gelemeyecekler ama Arakan'da anneler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine gibi üç tane alan üçüncüsünü ağzına getirirken ölüp yavrularına takdim eden annelerden farkı yok. Suriye'de, Halep'ten, Hamadan, Hımız'tan kardeşlerimi sürekli arıyorlar Belki Arakan gündemde sürekli yardım gönderiliyor. Ama Halep'te, Hamada çocuklarına süt bulamıyorlar. Ekmek bulamıyorlar. Mama bulamıyorlar. Yıllar, aylara yetkendi. Sürekli evlerine bomba yağıyor. Dünya seyrediyor. Ama siz seyredemezsiniz. El muslim, -muslim. müslüman madem, müslümanın kardeşi bugün <gülüyor> siz burada bayram yapacaksınız. Ama Suriye'nin çocuklarının haseti var. özlemi var. Onlar da öndeki yıldaki bayramları düşünüyorlar. Hani onların çocukları da elbiselerini giyerler. Şam'ın, Halep'in, Haman'ın sokaklarında dolaşırdı. Ama şimdi onlar evlerine ya da evlerinin yakınlarına düşen bombadan dolayı korkudan diklerini yutmuşlar. Onlar acıyla dolaşıyorlar. Bahadır, bugün bayram evinize gelmeyecekler. Ama siz Açlı hesaplara gireceksiniz, bankaya gireceksiniz Arakan'a belki iki, belki on Ne gönderebiliyorsanız, ne kadar? Belki birisi milyar verir ama peygamberin evinde üç tane kurma var Ayşe onları veriyor, gökte melekler olur selamlıyor Ne kadar göndermek önemli değil? Onlara karşı kardeşlik duygumuzu ne kadar muhafaza cami kapılarında değil. Kendiniz gidin, kendiniz bulun. İşte ben senin kardeşin olarak bu kadar yapabildiğim duygusuna sahip olay neyi hatırladığımız an bayram. İşte Somalili kardeşlerim. Onlar barakalarda, onlar gece konularda yaşadılar, ilim şimdi buralara geldiler. Burada namazan boyu teneccüz vaktinde hatimle hatimle namaz kıldılar, teneccüz kıldılar, Hatimler ve Biri geçiyor, bir cüz okuyor. Öteki geliyor, bir cüz okuyor. Ama sekiz yaşında, on yaşında ekmeği, suyu zor buldular. Babalar o halde onlara Allah'ın kelamını ezberlettiler. Ya bizim çocuklarımız, sizin çocuklarınız, bayram günü. Belki Somali'deki çocuklardan daha çok seviniyorlar. Ama ahirette kim çocukları sevinecek? Hangi babalar sevinecek? Oha de bayram Hem çocuklarımıza Hem kardeşlerimize, Hem yakınlarımıza Hem bütün Müslüman kardeşlerimize Sıla'yı yeniden gözden geçirmenin mümkün Kutveyi Allah Aleyhisselam'ın Şu sözleriyle bitireyim Buyuruyorlar ki Sıla'yı rahim aşağıya Kim ona ulaşırsa Allah Azze ve Celle Ona hayırlar gönderecek Yine buyururlar ki MEN SAJRAHU EL YUSA DALEYI RIZBUHU FEL YASIL RAHİVAN Kim ya Rab ara bol rızıkları gönder hanelerini bereketle doldur diye istiyorsa bugün sılayı yapsın bugün görmediklerini görsün bugün bakmak istemediklerine baksın işte o zaman Cenab-ı o batışların ümmetine onun eline, onun hanesine huzur geçirecek bereket geçirecek